الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا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 وَهَبْ لَنَا مِنَ الَّذِينَ كَرَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ رَبَّنَا غَفِر لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَدٍ حَتَّى لا تَبْقَى صَلَاتٍ اللهم بارك على رسولنا محمد حتى لا تبقى بركه اللهم ارحم رسولنا محمد حتى لا تبقى رحمه اللهم سلم على رسولنا محمد حتى لا يبقى سلام اللهم صل على رسولنا محمد وعلى ال ان رسولنا ونبينا محمد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 رب زدنا علما وألحقنا بالصالحين ربنا آتنا من الذين كرمت وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم رب إني لا أحص ثنا أنا عليك فأنت كما أثنت على نفسك ولا حول ولا قوة إلا بك يا رب العالمين وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٌ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ Âûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Yine bir cuma akşamı vardığımız, farkındalığımız üst başlığı altında bu kez bireyi konuşacağız inşallah. Birey derken ferdin kendisini dolayısıyla hayatın içerisine katılan Beşerin kendisini yani bizleri, en çok kendimizle baş başa kaldığımız, en çok kendimizi tanıdığımız, hiç kendimizden ayrılmadığımız varlığımız, bizi biz yapan, bazen varlığımızın merkezini, kaynağını, yerini merak ettiğimiz, öz benliğimizi konuşmak istiyoruz. Dolayısıyla <gülüyor> civarı... ...tanıdığımız süreçte biz kendi varlığımız olmasak başkalarıyla temas kuramazdık. Şu halde birinci derecedeki en çok hissettiğimiz kendi varlığımız. Bir mühtedi almanın anlatışıyla söylersek ilk zamanlar doğduğum ilk yıllarda, büyüdüğüm ilk yıllarda... ...annemle kendi varlığımı özdeş zannediyordum iç içe beraber... Babam, aile olarak hepimiz biriz zannediyordum. Zaman sonra babamın ayrılıp gittiğini, akşamları döndüğünü, onun ayrı bir varlık olduğunu sezmeye başladım. Bir vakit sonra annemle olan birlikteliğimde de annemin de aslında benden ayrı bir varlık olduğunu, benim kendimin kendi başıma, tek başıma olduğumu fark ettim. Kendi başıma olduğum, kendi başıma fark ettiğim yıllardan bu yana Cenab-ı Hakk'ı keşfedip onu tanıdığım vakte kadar hep yalnız kalmıştım, yalnızdım. Ne zamanki Cenab-ı Hakk'ı tanıdım artık benden hiç ayrılmayan gerçek sahibimi, Mevlamı fark ettim ve ona iman ettim. Dolayısıyla insan kendisinden gayrı, kendisine çok yakın, çok... Destek olacağını sandığı, hep birlikte olacağını sandığı, civarında pek çok kimseyi edinebilir, onları böyle görebilir. Kimi evladını ve en çok da insanlar çocuklarından böyle şeyler ümit ederler. Büyüdükleri zaman onların yaşlılık dönemlerinde yanlarında olacak, onlara hep destek olacak ikinci varlık olarak kendi öz varlıklarının yanı sıra onlara güven duymak isterler. Bir başkası belki yakın bir dostuna, eşine, arkadaşına bu manada güvenebilir. Atalarımız demişler ki ağaca güvenme, yıkılır gider. İnsana güvenme, ölür gider. Dolayısıyla yalnız kalırsın. Kişinin yalnızlığını, tek başına kalmasını buna Arapçası ile ünsiyet diyoruz. Giderecek, ona ünsiyet sağlayacak yegane varlık Rabbi Allah Azze ve Celle. İnsanlar birer birer kişinin hayatında, dünya hayatındaki yolculuğunda öyle tasarlanmış, öyle kurgulanmıştır ki hep ayrılırlar ve yerine başkaları gelir. Önceki derslerde gecenin, gündüzün ardışık yer değiştirmesini, mevsimlerin yaz, kış, baharlar ardışık yer değiştirmesini ve zamandaki olayların, hadisenin, sağlığın, sıhhatin bunların da ardışık yer yer ...zaman zaman yer değiştirmesini hep konuştuk ve bu yer değişikliklerinin insana hep dayandığı ve güvendiği sabit şeylerin... ...aslında dayanılacak, güvenilecek, sabit şeyler olmadığını, birer değişken olduğunu gösteren hususlar... ...öğüt alsın, ibret alsın diye Cenab-ı Hak... وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ الْلَيْلَ وَالنَّهَارَۜ Geceyi ve gündüzü böyle ardışık kılan, hilfeten niçin limen arada ey zekara öğüt almak isteyenler için öğüt kaynağı olsun diye ve yine av arada şükura şükretmek isteyen cenab-ı hakka karşı onun nimetlerinin farkındalığıyla gece gidince gündüzün gündüz kaybolunca gecenin nimetini sağlık kaybolunca sağlığın nimetini ve diğer şeylerde bu hususta da öyle yani yalnızlığımız ...ve etrafımızdaki kimselerle alakalı olan süreçte de hayat yolculuğunda dikkat ederseniz yanımızda yolculuk boyunca hiç kimse sürekli kalmıyor. Kişinin annesiyle birlikte hayata başladığı ve her zaman yanında olacağını sandığı annesi bir müddet sonra hayatında hemen hemen hiç yer etmiyor. Hatta belki kendisi bir zaman sonra onu aramıyor, eksikliğini hissetmiyor. Bu Olsaydı belki kişinin hayatı boyunca yanında olacak olan kimse, buna en güçlü adaylardan bir tanesi anne olurdu. Anne bile yolun bir kısmından sonra, aile de öyle, baba da öyle, kardeşler de öyle. Bunun yerini kendisi bu kez anne olduğu yahut kendisi bu kez baba olduğu evlatlarıyla yeni bir ilişki başlatıyor. Dün kendisi evlat olduğu ailesine karşı birlikteliğini yarı yolda bırakmışken, ...kendi kurduğu evlatlarından ölene kadar bir birliktelik bekleyen insan. Dolayısıyla her kaybettiğinin yerine yeni bulduklarını koymaya çalışan, ...her söküğünü yeniden dikmeye ve kendi yalnızlığını, çaresizliğini bir şekilde ümitlerle, hayallerle öteye taşımaya çalışan bir insan figürü var. Cenab-ı Hak neden böyle bir düzen kurmuş? Niçin yol boyunca hep yanımızda değil en sevdiklerimiz işte demin girişte söylediğimiz gibi Allah Azze ve Celle başkasına güvenmemeyi başkasına dayanmamayı. Çünkü hayatta insan dediğimiz bu muazzam varlığa karşı kendisini sunan, kendisini bir sevgili olarak sunan, kendisini hayranlıkla sevilmeye değer olarak takdim eden Allah Azze ve Celle ünsiyetini... ...sağlamak istersen senden hiçbir zaman ayrılmayacak. Diğer kulların hepsinin ayrıldığını kişiye adım adım tattırmışken... ...kendisine sıra gelince hiçbir zaman ayrılmayacağını söyleyen Yüce Allah... اَسْتَعِذُ بِاللّٰهِ وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ O her nerede olursanız olun sizinle beraberdir. Dolayısıyla dünyada çok da divimizde yakınımızda sandıklarımız... Her nerede olursak olalım bizimle beraber olma. Ne garantisi verebilirler ne de fiilen bu mümkündür. Çünkü kişinin özel anlarında bile yalnızlığı onun adeta mukadderdir. Ama Allah Azze ve Celle ne özelini bırakır ne genelini bırakır kişiye. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ min hablil الْوَرِيدِ Biz insana şah damarından daha yakınız. Eğer kullarım sana beni soracak olurlarsa... وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَاد۪ي عَنّ۪ي Benden sorarlarsa demiş ve sonra Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme cevap vermek, onun üzerinden cevabı göndermek yerine doğrudan kullarına seslenerek, ''Madem beni sordunuz, ben فَإِنِّي قَر۪يبٌ۪'' ''Ben yakınım.'' Kur'an'da bu anlamda nice ayet varsa Resulullah üzerinden soruyorlar, sordular, وَيَسْأَلُونَكَ İfadeleriyle gelen devamında hep قُلْ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ haram, قُلْ قِتَالٌ ف۪يهِ كَب۪يرٌ Böyle hep de ki diye soruyorlar. O zaman onlara de ki diye Hazreti Peygamber üzerinden cevabını ifade eden Cenab-ı Hak kendisinin sorulduğu ayette araya bir de ki koymadan doğrudan kişinin kendisine Bireyin kendisine ifadeyle benim seninle aramdaki ilişkide, bu konuşmada madem sen beni sordun bir başkası yok, ben sana yakınım. فَإِنِّي <gülüyor> قَرِيبٌ <gülüyor> Ben yakınım. اُجِيبُ دَعْوَ تَدَّاعِ Çağıranın çağrısına icabet ederim. فَالْيَسْتَجِيبُوا <gülüyor> لِى Şu halde onlar da benim çağrıma icabet etsinler Allah Azze ve Celle'ye yalvarmaya, ona yakarmaya, onunla ilişki kurmaya, onu sevmeye ve hepsinden önemlisi ona güvenmeye, ona teslim olup ona tevekkül etmeye yol arasınlar, böyle bir istikamete girsinler. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda hayatın bir labirente şayet hangi açmazına girersek girelim çıkmazla karşılaşıyoruz. Yani yüce yaradan kime bağlanacak olursak olalım yolun sonunda onu elinizden alıyor. Böylece bize oradan da geri çıkıp kendimize başka bir yol arayışı yahut Cenab-ı Hakk'ın kendisine yönelmemiz. Bu açıdan bakıldığında Cenab-ı Hak kendisini aslında sevgi yolu üzerinde mecburi bir istikamet gibi kullarına takdim etmiş diyebiliriz ama işte alternatiflerde yorulmak, alternatiflerde boğulmak, Cenab-ı Hakk'a yönelmek istemeyen kimselerin Hayat boyu çok yorucu bir yolculuğu olur ve nihayet Cenab-ı Hakk'a ısrarla yüzünü dönmek istemeyen, benliğini dönmek istemeyen, onunla ünsiyetini gidermeye, ona güvenmeye ve ona yakın bulunmaya, onunla barışık bir kalbe sahip olmaya asla yanaşmak istemeyenler yine saptıkları labirardin bir başka kolunda, yine başka bir çaresizlikte ecel onları yakalar ve öyle kıs orada ölü verirler. Demek ki Cenab-ı Hak bu yolculukta kişiye hayatında elbette bazı kimseleri hayatına sokup sokup çıkarıyor. Hiçbirini nihayetsiz bırakmadı ki huzuruna çıktığında ya Rabb'i onunla ünsiyetimi gidermiştim. Dolayısıyla seni sana bir ihtiyaçta duymadım. Keşke böyle hayatımı ibretli kılsaydın. kendilerine güvendiğim, sevdiğim kimseleri hayatından yer yer alsaydın, beni silkeleseydin, güçlü bir şekilde uyandırsaydın, bunların hepsinin değersiz günün birinde elimden kaybolacağını, ölüm gelmeden bana hatırlatsaydın diye söylemesine yer bırakmamış. Tam da bu dediğimiz gibi yapmış. Kişiyi kendi ebeveyninden, en çok sevdiği yuvası, ailesi, her şeyinden günün birinde ayırmış. Kendisi bir evlat olarak onlardan ayrılmışken bu ibretle... ...bunu göz ardı ederek yeni kurduğu kendi yuvasında evlatlarının kendisine eşlik edeceğini sanacak kadar ahmaklaşan bir yolculuğun içerisinde... ...kişiler cenab Hak'tan sarfı nazar ederek yaşamaya çalışıyorlar. Bireyin yalnızlığını bu girişte konuştuk ama esas konuşmak istediğimiz bireyin sorumluluğu. Çünkü kendi başına kalan ve kendi sorumluluklarıyla baş başa kalan insan... Akıbetinin de yine kendi sorumluluklarıyla kendisinin baş başa kalacağı bir biçimde gerçekleşeceğini aslında daha dünyadaki yolculuğundan öğrenir. Bazı kimseler diyebilirler ki insanlar evlatlarına karşı baba çocuk anne çocuk arasındaki ilişkide canlarını kendi varlıklarını feda edecek, ...düzeydedirler. Dolayısıyla kişinin benliği, kişinin bireysel yanı kendisi e, hiç bazı kimseler açısından birinci derecede öncelikli olmayabilir. Çocuğunu kendisine yayılayabilir, annesini kendisine yaylayabilir e, vesaire. Halbuki Cenab-ı Hak diyor ki e, işin aslı böyle değildir. Dünya hayatında bu türden örnekler gördüğümüz doğrudur. Ama bu tür gördüğümüz örneklerde. Ya çocuk çok küçüktür, masumdur, kişi o yavrucağına karşı, o masum yavrusuna karşı Cenab-ı Hakk'ın içinde oluşturduğu ekstra sevginin etkisiyle böyle davranabilmektedir. Hepimiz biliriz ki ve bütün kültürlerde buna uygun düşecek atasözleri vardır ki anneler, babalar çocuklarına bütün varlıklarını heva etmişken, yaşlılıklarında ondan, onlardan bir karşılık görmezler. O küçükken o denli sevimli olan insan... Büyümüşken ailesine, annesine, babasına rekabet edebilir, aykırı davranabilir, onlarla husumet içerisine girebilir. Anne babadan yana da, ay çocuktan yana da aradaki ilişkiler zayıflayabilir. Bu zayıflama süreci bile Cenab-ı Hakk'ın insana öğrettiği bir şeydir. Çocuğun küçük yaştaki haliyle, orta yaştaki haliyle, olgun yaşındaki halindeki masumiyet gitgide azaldıkça onun sorumluluğu ve Günah işlemeye, cürüm işlemeye namzet boyutu, kirlenmeye namzet boyutu yükseldikçe kişinin nazarındaki, anne babanın nazarındaki masumiyetini de adım adım kaybeder ve evlattan, çocuktan, arkadaşa, denk kimselere dönüşebilir. Bu da Cenab-ı Hakk'ın tasarladığı bir şeydir. Bizlere esasında dünya hayatında kendi öz sorumluluğumuzla hareket ettiğimizi, kendimizi aslında... ...birinci dereceden mes'ul olduğumuzu gösterir. cenab ı Hak diyor ki ahiretteki bir sahnede... يُبَصَّرُونَهُمْ Birbirlerine gösterilirler. Yani işte bak senin annen orada, işte bak senin kardeşin orada, işte senin çocuğun orada... Ee, ...mücrim bir kimse, cehenneme e, atılmış yahut atılmak üzere bir kimse, kendi... Sevdikleri dünya hayatından böyle gösterilince Yubasarunahum onlara baka dururken Cenab-ı Hak diyor ki Yawad dul mujrimu mujrim gönülden arzu eder bakın Yawad demiş Yawad dul mujrimu mujrim gönülden arzu eder ki Laf lo yftedi min azab biyom iden bi o günün azabından kurtulabilmek için çocuklarını fidye vermek ister yani onları alın ateşe atın da. Yeter ki beni çıkarın buradan diye. La yuftadi min azabi yawmin idan bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ard jamian thumma yunji. Kardeşi, eşi, ailesi kimler varsa, Cenab-ı Hak yeryüzünde kimler olsa yeter ki hepsini de atın ama beni kurtarın diye. O zaman demek ki iş ciddileşince Süreç sahile sahicileşince akibet ceza cehennem gibi sonsuz bir e, boyutta karşısına çıkınca her birey artık e, kendi durumunu e, göz önüne alır. E, kendi sıkıntısını göz önüne alır. Zaten dünya hayatındaki bu bahsettiğimiz ilişki biçimi e, arızı yani sonradan olma bir şeydir. Dünyada gelişen bir şeydir. Nasıl birileriyle arkadaş oluyoruz, seviyoruz. Sonra bakmışsın küsüp ayrılıyorsa dünyada da bu şekilde kardeş anne baba gibi bir ilişkiyle hayata geliyoruz bunun kaldırılması da söz konusudur. Cenab-ı Hak dedi ki: Fella ensa ve beynahum yama edin. O gün aralarında bir nesaba yoktur. Walayetese elun birbirlerini sorup soruşturmazlar da yani canı o kadar sıkıntıda derdi o kadar büyük ki kullumre مِنْهُمْ يَوْمَ اِذِنْ شَأْنٌ يُغْنِيهُ Herkesin kendisine yeter bir sıkıntısı var diyor Cenab-ı Hak. kulu تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نفسها. O gün geldiğinde her kişi kendisinin mücadelesini yapar. Yani bu bir sıra olsa baba oğul birbirlerini sırada geçmeye çalışan, anne oğul birbirlerini sırada geçmeye çalışan kendisini kurtarmaya çalışan bir e, biçimde gerçekleşir. Yaumete ati kullu nefsin tujadelu an nefsiha. O gün geldiğinde her kişi kendisinin mücadelesini, kendisinin derdinin peşine düşer, kendisini kurtarmaya bakar. Bunu bize haber veren alemlerin Rabbi Allah azze ve celle. Dolayısıyla henüz hayatımızdan hayatımızın içerisindeyken ...kendi bizatihi kendi o tek başına ben dediğimiz, gözümüzü yumup kendi içimizde düşündüğümüz bizle alakalı, öz varlığımızla alakalı... ...akıbetimizi ve ne yapıp ne yapmadığımızı e, kendimiz kontrol etmek zorundayız. Cenab-ı Hak dedi ki... ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ ey iman edenler اَتَّقُوا اللّٰهَا Allah'tan sakının, Cenab-ı Hakk'ı hayatınızda gözetin... ...onu göklerin, yerin sahibi, hayatınızdaki her türlü nimetin sahibi olarak, gerçek sahibiniz olarak... بَلِلّٰهُ بل مَوْلٰهُمُ Hak ...gerçek sahibiniz olarak düşünün, ona saygılı bulunun ve... وَالْتَنْضُرْ Nefsun Ma قَدَّمَتْ لِغَدٍ Her kişi yarın için ne gönderiyorum ona baksın. Dolayısıyla kendisini öncelemeyen, kendi durumunu önemsemeyen bir kimse kendisine büyük bir zarar ve ziyan vermektedir. Şu halde bir kimse bu yolculukta hayat dediğimiz ve Cenab-ı Hakk'ın bizi sınadığını bahsettiğimiz bu yolculukta evvel emirde ve birinci sırada kendi durumunu düşünmelidir. Cenab-ı Hak dedi ki: "En teqûle nefsun ya hasrete ala ma fi Pişmanlık tek kişilik. Hayat yine tek kişilik. Sorumluluk tek kişilik. İman tek kişilik. Bunu kişi kendi özelinde, kendi bir kişilik boyutunda yaşadıktan sonra civarıyla etkileşime, onlara bu hususta, iman hususunda, takva hususunda yarar sağlamak, fayda sağlamak üzere harekete geçer. Bu da yine Cenab-ı Hakk'ın emri dolayısıyla. Yani yine kendi öz sorumluluğuyla hareket ediyor. Şu halde kişinin kendi öz, kendisiyle başlayan ve kendisiyle biten sorumluluğunu... ...kavradığı ve e, anlamlandırdığında, çevresiyle olan ilişkisini zaten Cenab-ı Hak emirleriyle düzenleyecek. Yani insanlara şöyle yap, emri bil marufta bulun, nehyyan münkerde bulun. O kendi sorumluluğunu yaparken... ...sosyal olan sorumluluğunu zaten yerine getirmiş olacak. Çünkü Cenab-ı Hak onu çevresiyle olan ilişkilerinde de... ...emir ve yasaklarıyla zaten düzenlemiş durumda. Eğer kendi akıbetini... ...umursamayan, kendi imanını umursamayan, kendi geleceğini birinci derecede ciddiyetle önemsemeyen bir kimse olursa... ...bunları Cenab-ı Hakk kendilerini ziyan etmiş kimseler olarak bahsediyor. اَلَّذ۪ينَ Hasiru اَنْفُسَهُمْ Kendilerini ziyan etmiş olanlar, kendilerini harcamış olanlar. Kendisini harcamış, bütün hayatını işte evladına adamış, çevresine adamış, sevdiklerine adamış... Cenab-ı Hak'ka karşı sorumluluklarına sahip çıkmamış. Allah ile olan ilişkisini oluşturmamış, kurmamış. Cenab-ı Hak ile barışıp ona sağlıklı, iyi, güzel bir kul olacağına, çevresine iyi bir arkadaş olmuş, eşine iyi bir koca olmuş, komşusuna iyi bir komşu olmuş, kankasına iyi bir arkadaş olmuş, varlığını, dostluğunu, vefasını onlara karşı yaşamış. Bunların hepsi hayatından kaybolup git, gidecekler. مَا كَانُوا Cenab-ı Hak diyor ki, kim vardıysa hayatında bizim yerine koyduğu, bizim kadar sevdiği, bizim kadar önemsediği hepsi kaybolup gidiyor. Ama ne var ki insan biri kaybolunca yerine bir başkasını bulup tamamlıyor. Kötüler hiçbir zaman yerine Cenab-ı Hakk'ı koymayı, dostluğu Cenab-ı Hak'ta yaşamayı, ona güvenmeyi, onun hayatın gelecek aşamalarını perde perde kendisine açacağını... ...ve O'nun kulunu sahipsiz bırakmayacağını, O'nun yaşlılık zamanında da, başında da, ortasında da hep sahibinin zaten Allah olduğunu. Cenab-ı Hak diyor ki, ''Siz doğduğunuzda sizi tanıyan kimse yoktu. Siz doğar doğmaz, sizi bir anne ve babayla kim buluşturdu? Siz doğar doğmaz, o anneden size uygun bir sütü kim oluşturdu? Kim bunları? Biz sizi bunlarla doyurmadık mı? Bu süreci önünüze biz açmadık mı? Şu halde dostluklarınız, sevdikleriniz, yanınızdakiler, bunları da zaten biz size sağlamışken, siz bunları önceleyip biz arka plana mı atıyorsunuz? İşte insan olarak düştüğümüz en önemli e, sıkıntı bu. Bu sıkıntının uzayan ve gelişen boyutları var ki bizi asıl tehlikeye onlar atıyor. Eğer bunları hayatınızda çok öncelediğiniz zaman, bu kez onlara göre yaşamaya başlıyoruz. Onların isteklerine göre yaşamaya başlıyoruz. Aslında kişi ya çevresinin kölesi, ya sevdiklerinin kölesi, ya içinde bulunduğu ortamın değer yargılarının şöyle derler, böyle derler korkusuyla bir anlamda kölesi ve kulluğu içerisine girebiliyor. Kişi eğer kendi sorumluluğunu Cenab-ı Hakk'a karşı hatırlamaz ise bir dönem beraber olduğu ailesine karşı da, Kul olabilir bir dönem beraber olduğu çevresine karşı, dostlarına, arkadaşlarına karşı da kul olabilir çocuklarına, eşine vesaire. Cenab-ı Hak bunlar eğer olması gerekenden daha fazla hayatınızda yer eder, Cenab-ı Hakk'ı perdeleyecek gibi olursa bilin ki birer düşmanınız oluverirler. verirler مِنْ اَزْوَاجِكُمْ مَا Bilin ki çocuklarınızdan, eşlerinizden sizin düşmanlarınız olabilir. فَحْذَرُوهُمْ <gülüyor> ''Aman ha dikkat edin.'' diyen Cenab-ı Hak her kişiyi kendisiyle alakalı olarak birinci derecede sorumluluğa davet ediyor. Kur'an-ı Kerim'de nice ayette hep o günü yani hesabın Cenab-ı Hak huzurunda verileceği günü şöyle ifadelerle Cenab-ı Hakk'ın tarif ettiğini görürüz. La teczi nefsun li nefsin şey'a'' Hiçbir kişi bir başka kişi için bir yarar sağlamaz sağlayamaz. La <gülüyor> yeczi bunların teferruatları da var ayetlerde. La yeczi validun an waladihi ve la mauludun huwa an walidihi Ne bir baba oğluna hiçbir şey yarar sağlayamaz. Ne de bir oğul babasına hiçbir yarar sağlayamayacağı bir gün. Cenab-ı Hak başka ayette diyor ki yani buna biz müsaade etsek de buna yanaşmazlar. La يُحْمَلْ minhu شَيْءٍ şey, وَلَوْ كَانَ ذَا Al şunun günahından biraz, hadi yüklenebiliyorsanız yüklenin desek. وَلَوْ كَانَ لَا يُحْمَلْ مِنْ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ Çok yakını bile olsa bir başka suçlunun suçunu kimse üstlenip üzerine almak istemez. Tam tersi onları fidye verip kurtulmak isteyebilecektir. Şimdi bu ayetler bu kadar net ve açıkken kişiye... Sen aslında bağımsız bir bireydin tek başına. Dünyaya gönderirken seni bir ilişki içerisinde bir kurguyla gönderdik anne, baba, çevre, aidiye, toplum vesaire. Ve bunlara karşı belli sorumluluklar oluşturduk bunlar doğru ama işin Cenab-ı Hak olan ilişki boyutu gelince Allah'a karşı sorumluluğunu her şeyin önünde öncelikli ve birinci dereceden tutmak zorundasın. Çevrenle olan ilişkini de yine Cenab-ı Hakk'a karşı olan sorumluluğunun bir parçası olarak yaşamak durumundasın. Eğer Allah katında kendini kurtardın, kurtardın. Kurtaramaz isen, çevren sana hiçbir yarar sağlayamaz. Etrafındakiler sana hiçbir yarar sağlayamaz. Baban peygamber dahi olsa sana hiçbir yarar sağlayamaz diye... Allah Azze ve Celle Hazreti Nuh'un örneğini, evladın peygamber dahi olsa... ...diyerekten yine Kur'an'da Cenab-ı Hakk'ın Hz. İbrahim'le babası arasındaki e, durumu bize örnek gösterdiğini görüyoruz. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin e, etrafındakilere, ailesine, yakınlarına ve en sonunda kızı... ...Yâ Fatîmete binte Muhammed... Ey Muhammed'in kızı Fatîm'e... ...kendini Cenab-ı Hakk'a karşı sorumluluklarına sahip çık. Eğer... Allah Azze ve Celle'yi sen kendin tek başına, eğer memnun edemezsen… la اُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْءًا Ben Allah'a karşı sana hiçbir yarar sağlayamam diyen Allah'ın Resulü, fahri kainat… Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendisi Cenab-ı Hakk'ın وَمَا illa rahmeten lil لِلْعَالَنِينَ dediği sallallahu aleyhi ve sellem, bu sahih hadiste… ...etrafındaki yakın akrabalarını, amcazadelerini... وَيَا صَفِيَّةًۜ Ve Safiye'ye de sesleniyor Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in halası... عَمَّةَ رَسُولِ Eğer Allah'a karşı sorumluluklarına sen kendin sahip çıkıp da yerine getirmez isen... la o عَنْكَ مِنْ Allah'i شَيْءًۜ şey Ben Allah'a karşı... Sana hiçbir yarar sağlayamam. Şu halde bu ifadelerden, ayetlerden ve hadislerden anladık ki biz aslında tek bir kişi olarak kendi kararlarımızı, kendi tercihlerimizi, kendi iradenizi yaşıyoruz. Ve bu imkanlar bizim, bunun karşılığında sorumlulukta bize ait. Eğer ifade edersek neticede olumlu bir sonuca biz kavuşuruz. İhmal edersek olumsuz bir neticeye biz uğrarız. Bu bir kimsenin kendisini bütün bir çıplaklığıyla görmesi. Cenab-ı Hak dedi ki: "La yedurrukum man dalla iz tedeytum." Ey iman edenler! Ya eyvellazina amenu, "Aleykum anfusukum." Siz kendinize bakın. "La yedurrukum man dalla Bir kimse dalalete sattı diye iz tedeytum." Siz hidayet üzere olduğunuz sürece onun dalalete sapması size zarar vermez. Elbette bir kimsenin dalaletine, biz öğüt vererek, emrül maruf parak müdahale etmeye yardımcı olmaya çalışırız. Bu sorumluluğumuz ama bize bir zararı olur mu? Özellikle kendisi böyle yapıyorsa. Evladımız da olsa, annemiz, babamız, çevremizden, sevdiklerimizden de olsa elbette içimizi, canımızı yakabilir. Dünya hayatında halihazırda içinde bulunduğumuz... وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّتًا Aramızda Cenab-ı Hakk'ın oluşturduğu bir meveddetin yani sevginin etkisiyle... ...bundan rahatsızlık duyabiliriz, bu doğru. Ama e, bize bir zararı olur mu? Biz ona karşı sorumluluklarımızı yerine getirdiğimiz takdirde... ...evladımızsa, eğitimini, e, çevremizdekilerse, öğüdünü yaptığımız halde, özellikle tercihlerini o yönde kullanıyorlar ise... ...bize hiçbir zararları olmaz. Kendinize bakın. عَلَيْكُمْ anfusakum, la يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اْتَدَيْتُمْ Siz hidayet üzere olduğunuz sürece başkasının dalaleti size zarar vermez. Buyuruyor Cenab-ı Hak: teziru ve ziratun hiçbir günahkar suçlu bir başkasının günahkar günahını ve suçunu yüklenmez. Herkes kendi iradesinin sonucuna katlanır. Dolayısıyla veltenzur nefsun ma kaddemat. Her kişi kendisi kendisi için ne iyilik yapıyor ona baksın. Qadja akum basa iro men Rabbinizden size basiretler geliyor. Şimdi toplumun bu bireye kadar indiğimiz zaman sorumluluğu kullanan birey. Dolayısıyla yetkinlik bakımından sınav sorumluluğunu e, üstlenebilecek bir yetkinlikte şu halde olmalı. Eğer sınav kolektif bir sınav olsaydı, o zaman e, bu yetkinlikte kolektif olurdu. Yani üçümüz beşimiz onumuz yirmimiz bir araya gelince ancak durumu anlayabiliyor ve ancak iradeyi kullanabiliyor olabilseydik, o zaman sorumluluk da içtimai gibi gözükürdü. Halbuki en temelde gittiğimiz zaman bireyde sorumluluğun başladığını görüyoruz. Yani birkaç kişi bir arada aynı, düşünün bazı kasalar oluyor, iki anahtarla açılıyor mesela, tek bir tanesiyle olsa açamıyorsunuz. İkinci de o diğer anahtarı da açacak. Bu artık kolektif bir sorumluluk. Birlikte, müteselsilen, beraberce yapabiliyorlar ama madem ki sorumluluğu bu okuduğumuz ayetlerde gördük. Bireye indirgiyoruz nihayetinde. En aşağıda, dipte o zaman demek ki birey sorumluluğu üstlenebilecek yetkinlikte olmalı. Zaten Cenab-ı Hak öyle söylüyor. Allahu <Sessizlik> ahraçakum. Allah sizi çıkardı min butonü ümhatikum annelerinizin kanından, la ta'lemunâ şey'en hiçbir şey bilmez bir halde ve cealelekum daha orada o kişi tek başına annesinin karnından çıkmış Allah diyor ki ona ve cealelekum sema işitmeyi ve ebsar ve görmeyi ve ef'eda ve gönülleri var ettik. Dolayısıyla kişi o tek başına olan sorumluluk sahibi kişi etrafını duyabileceği, etrafını gözlemleyebileceği, içeriye bilgi alabileceği ve aldığı bu bilgiler ile kendi kanaatini, kendi kararını, kendi tercihini oluşturabileceği tas tamam bir mekanizmadır. Kapalı tas tamam bir mekanizmadır. Buna Cenab-ı Hak müdahaleyi men etmiştir. Kişinin bu anlamda özerkliği ve bağımsızlığı tamdır. Dolayısıyla Koca Kureyş olanca gücüne rağmen ...toplanıp Sümeyye'nin başına ona inkârı dedirtememişlerdir. Yani içine uzanıp kalbine uzanıp onu imandan küfre taşıyarak dininden vazgeçirememişlerdir. Neticede öldürüp öldürünce de bütün bir çaresizlikle istediklerini alamamış bir halde geri gelmişlerdir. Demek ki kişinin bu anlamda bu bahsettiğimiz iradesi Cenab-ı Hak tarafından korunaklı bir halde kişiye emanet edilmiştir. Kişi buna sahip çıkmalı. ...ve bunu tam bir sorumluluk ile kendisi kullanmalıdır. En çok gördüğümüz yanlışlık kişinin bunu gönüllü olarak başkalarına devretmesi. Bu sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve kendisinin bu sorumluluğu... ...zahit sahip çıkıp iradesini kendisinin kullanması gerektiği fikrinden uzaklaşarak... ...başkalarına devretip kolayca hayatı yaşayabileceğini ve kolayca öteyi kazanabileceğini sanması. Bu devredilebilir bir sorumluluk değildir. Cenab-ı Hak e, kişinin kendi sorumluluğunu Allah Azze ve Celle'nin huzuruna gelinceye kadar kendisinin tek başına sahip çıkarak e, taşıması gerektiğini. Çünkü hiçbirimiz vagon değiliz. her birimiz lokomotif. Lokomotifin vagonlardan ne farkı var? Lokomotifte bir muharrik e, güç var yani motor var, çevirici aynı onu akletmek, anlamak, fikretmek, ...gibi görürseniz, her kişi de O var edilmiş. Dolayısıyla bazı kimseler lokomotif gibi lider yaratılmış. Diğerleri vagon gibi, boş. Dolayısıyla onlar olayı, olayları anlayamıyorlar. Hayatı kestiremiyorlar, Rablerini tanıyamıyorlar. Ve dolayısıyla da bir kendilerine bir muharrik yani bir e, lokomotif bulup peşine takılmak ihtiyacı hissediyorlar. Sanmak yanlış olur. Böyle yapanlar bile... Kendileri lokomotif oldukları halde kendilerini vagon yerine koyup yani kendilerine zulmederek, kendilerine yazık ederek bir başkasının ardına düşüyorlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine insanları etrafına toplayıp davetini açıkladığında ben sizi Allah'a çağırıyorum dedi. Ama nasıl geleceksiniz? Hadihi سَبِيلِي أَدْعُوا اِلَى Bu benim yolum, Allah'a çağırıyorum ama nasıl? Ala <gülüyor> basîratin, basiret üzere beni dinleyeceksiniz. Dinlediklerim, benden dinlediklerinizi anlayacaksınız. Anlayınca kavrayacaksınız. Bunu düşünmek için, anlamak için zamanınız var. Kararınızı siz vereceksiniz çünkü. Öyle baştan bütün her şeyi kabul ettik ne derse öyle olmaz. basiretinizin oluşması lazım. Cenab-ı Hak diyor ki, in اَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ ستَجَارَكَۜ Müşriklerden biri senden ee, eman dilese fe'acirhu ona eman ver hatta yesma'a kelamallahi ta ki Allah'ın kelamını duysun duyacak anlayacak kavrayacak kendisi buna karar verecek yoksa zorla öyle döyerek öyle baskıyla cebrederek iman ettirmek gibi bir şey Cenab-ı Hak bunu men etti la ikraha fi'd dinde böyle bir şey asla söz konusu değil Allah Hazreti Peygamber'e sen bile bunu yapamazsın. أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ Sen mi insanları ikrah ettireceksin? Hatta يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ Onlar iman edince deyin, sen onlara baskı kuracaksın? Kuramazsın. Dolayısıyla kişinin bu iradesi dokunulmazdır. Cenab-ı Hak tarafından saygın kılınmıştır. O irade ona bahşedilmiş. فَمَنْ شَاءَ فَالْيُؤْمِنَ Dileyen iman etsin. وَمَنْ شَاءَ فَالْيَكْفُرُ Dileyen küfür etsin Cenab-ı Hakk'ı yok saysın. Kendi kararı ama kendi sorumluluğu. Dolayısıyla karar nasıl bireydeyse sorumluluk da e, bireyin ta kendisindedir. Kişinin bu kararı ve sorumluluğu devretme e, arzusu bizim toplumlarımızda yaşadığımız en büyük tehlike. Yani başkası bilir düşüncesiyle imanı onun anlattığı şekliyle kurcalamadan... ...irdelemeden, sorgulamadan, ne diyorsa o mesabesinde e, yürütmek, kişinin kendi sorumluluğundan vazgeçip, iradesini senkronize bir şekilde bir başkasına devretmesi. Bütün seçiciliklerinden vazgeçerek Allah Azze ve Celle bu türden bir yaklaşımı zinhar nehyetmiştir. Cenab-ı Hak dedi ki, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ ...senin bir ilim sahibi olmadığın bir sürece adım bile atmak. Kimsenin ardına takfu ardı sıra adım atmak demek. Kafe, onun ardı sıra demek. O yüzden biz de kafa diye söylüyoruz. Yani kişinin ardına takılma. Eğer gittiğiniz yolda senin de ayrıca sana ait bir ilmin yoksa. Yani var, onun ilmi var, o biliyor nereye gidiyorsak, neye gideceksek, ben de ona güveniyorum. Yani hırsızlığa mı gidiyor, arsızlığa mı gidiyor, olsun arkadaşım o benim, nereye gidelim dediyse ben onunla giderim diyen kimse... ...kendi iradesini bir başkasına devretmiş demektir. Bunun güzel karşılanır, güzel bulunur ee, bir yanı yoktur. Bu bir erdem değil, bir fazilet değil. Bu insanlığından vazgeçiştir ve kimse, hiç kimse... İnsanlığından bu anlamda bir başkası uğruna vazgeçemez. Eğer bu mümkün olsaydı, bir başkasına vazgeçmek bu uğurda, Allah Azze ve Celle böyle bir vazgeçişi Rasûlullah'a beklerdi. Yani o ne diyorsa anlamadan, dinlemeden basirete ne gerek var, neyi anlayacaksınız da dinleyeceksiniz, Rasûlullah diyorsa bitti yani Rasûlullah diyor bunu diye basirete ermeden, ...anlamını, kavramını bilmeden, ne olduğunu kestirmeden hemen behemal tabi olmalısınız. Resulullah zamanında birileri böyle yaptı da nitekim. Yani Hazreti Peygamber'in yarım adadaki gücü yükselince... ...Arabiler ve Deviler dediler ki biz ona tabi olalım daha çıkarlı, daha iyi, daha yararlı. Avantaj şimdi Resullah'ın tarafına geçti. Çıkıp gelip dediler ki... قَالَتِ الْاَعْرَابُ اَمَنَّا Biz de iman ettik. Neyse bu iman edilen şey, bizi de ondan sayın, biz de iman ettik dediler. Cenab-ı Hak dedi ki, قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا Dedi ki onlara, siz iman etmediniz. وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا Siz ancak deyin ki biz teslim olduk. Yani yükselen bu değere, bu yükselen güce boyun eğdik diyebilirsiniz ancak. ...başka bir güçlük selseydi, ona boyun eğecektiniz. Nitekim dün iman etmediniz, Kureyş daha güçlüydü diye. O yüzden Cenab-ı Hak bunları, el-arabu aşeddu, kufran ve nifâqâ diye yerdi. Bunlar küfür bakımından, nifak bakımından en şiddetli olan kesim bunlar. Münafıklık ediyorlar. Şimdi böyle bir münafıklıkla gelip biz de iman ettik gari deyince, Cenab-ı Hak onların imanını gerisin geri onlara reddetti. Ve dedi ki, وَلَمَّا يَدْخُلِ الْا۪يمَانُ ف۪ي İman henüz kalbinize girmiş değil. Dolayısıyla imanın kalbe girmesi, kişinin kendisinin ikna olması, öğrendiği bu bilgileri kendisinin ölçüp, biçip, tartıp... ...emsalleriyle karşılaştırıp, alternatifleriyle sağlamasını yapıp, neticede bunun sarsılmaz bir hakikat olduğu karşısında kendisi boyun eğmeli ve bu, bu hakikati tanıklık edip imana adım atmalı. İman bu anlamda imandaki şehadet tek kişiliktir. Yani eşhedü ben tanığım diye başlar. Eşhedü enna ilaha illallah. Bu kısmını söylemişken şu boyutuna da dikkat çekelim. Başkalarına devredip falanca çok alim bir kimse, filanca çok mütedeyyin bir kimse ben o ne derse ona tabiyim. Dolayısıyla okumam, bilmem, anlamam, araştırmam. Buna da gerek yok zaten, Ben ona uydum diye söylenen kimse, söyleyen kimse kendisini sorumluluğunu devrederek kurtardığını sanıyor ise buradan bir kurtuluş da gelmez. Çünkü iman demin söyledik kişinin kendisinin yaşayacağı bir yolculuk. Hak ile batıl arasındaki ayrımı kendisi öğrenerek. ...araştırarak yaşamak durumundadır. Eğer ötekinin kapısı açık olsa, yani birilerine güman ederek e, mü'min olabilmek ve bunun neticesinde cennete gidebilmek... ...o zaman başta Ebu Cehiller e, ve diğerleri, onlar buna en çok layık olan atalarına karşı böyle bir devirde bulundular. Dediler ki, بَلْنَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَاءَنَا Biz atalarımızı ne üzere bulduksa... Onların peşinden takılır gideriz. Atalarımızdan iyi mi bileceğiz? Hazreti Peygamber'e öyle söylüyorlardı, sen deden Abdülmuttalip'ten de mi iyisin, ondan da mı iyi biliyorsun diye. Halbuki Hazreti İbrahim Aleyhisselam babasına dedi ki... Ya inni أَبَتِي اِنِّي قَدْ جَاءَن۪ي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمِّئَتِكَ Babacığım bak bana bir ilim geldi, gel bunu ben sana paylaşayım. فَاتَّبِعْنِي Sen de ondan, ondan sonra gel benimle ol bana uy. ''Gel bir dinle sana bir anlatayım'' diye putlara karşı ''Lime budu, ma la yesma'u ve la yubziru ve la yugni anke şey'e'' ''Niçin duymayan, görmeyen sana bir yararı olmayacak bu taştan varlıklara niçin kulluk ediyorsun?'' diye bu tür şeylere başlayınca babasından gördüğü tepkiyi biliyorsunuz. Dolayısıyla eğer böyle bir sürecin önü açık olsa, ve kişi bununla kendisini aklayabilecek olsa Allah'a karşı, başta müşrikler kendilerini bununla Allah'a karşı aklarlardı. Çünkü kötü kimselere uymadılar, babalarına, elin yabancısına şuna buna uymadılar, babalarına uydular. Halbuki Cenab-ı dedi ki, ''Onların babaları kötü kimselerdi. Onlar o yüzden babalarına uymaları uygun değil. Babaları iyi olaydı, uyabilirlerdi.'' demedi. Ne dedi? أَوَلَوْ كَهْنَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا Babaları akletmiyorduysa ne olacak? Dolayısıyla kendileri aklederek babalarının sürecini kendileri gözden geçirmeliler. Bu yaklaşım her bireyde etrafındaki herkese karşı olmalı. Başta kendi babasına, kendi annesine, çevresine, tabi olduklarına, sevdiklerine vesaire. belki de yanılıyor diyebilmeli. ...belki de akletmiyor, belki de hevasına uyuyor. Ben kendim bunu ayrıca gözden geçirmek, böyle bir ihtimal yok dese bile bir kimse Hüsnü Zannı'yla... ...yine kendisinin aklederek durumu gözden geçirme sorumluluğunu ortadan kaldırmış olamaz. Bizim gibi toplumlarda bireye kendi sorumluluğunu hatırlatmadığımız sürece aslında bu kadar milyonlarca kişi gözüküyoruz ama milyonlarca kişi değiliz. Bazen milyonlar bir tek kişiye dönüşebiliyor. Yani milyonlar var, bildiğiniz milyonlar. Ama onlar iradelerini bir kişiye diyorlar. O artık bir kişi oluyor. O kişi ak derse ak oluyor, kara derse kara oluyor. Dolayısıyla koca ülkede 70-80-90 milyon insan varken bir bakmışsınız aslında çok da fazla insan yokmuş. Milyonları temsilen, şurada bir insan başka milyonların adına orada bir insan böyle kendi iradelerini birilerine devrederek artık onlar en iyisini en doğrusunu bilirler diyerek yaşayan böyle bir süreçte insanlardan bahsediyoruz. Ve bunun iyi bir şey olduğunu düşünen insanlardan bahsediyoruz. Cenab-ı Hakk'ın tam da kendisinden böyle bir şey beklediğini böyle birine körü körüne adeta ölü cesedin yıkayıcısının elindeki gibi olması gerektiğini sanan ve bunu dininin bir parçası gibi düşünen bir kimse veya milyonlardan söz ediyoruz. Halbuki Allah Azze ve Celle böylesi bir kula teslimiyeti Cenab-ı Hak Hazreti Peygamber'e karşı bile istemedi. Her şey basiret üzere. اَذِهِ سَب۪يل۪ اَدْعُوا اِلَى Eğer basiret üzere olmaz da, ...sevdiği için evladına karşı böyle veya eşine karşı böyle bir bağlılık ile o ne derse o e, misali kendi varlığını ona rahmet ederse... ...ona adarsa veya başka birine veya sevdiği tabi olduğu bir lidere böyle kimselerin akıbeti hüsran olur. Cenab-ı Hak takva üzere kendi sorumluluklarına sahip çıkmış bahsettiğimiz müminlerin dışında kalanların hepsinin o gün ahirette birbirlerine düşman olacaklarını. El ahilla yuuma iden bazıhum li ba'din adun illa O gün bütün dostlar birbirlerine karşı düşmandırlar. Ancak muttakiler hariç. Muttakiler Cenab-ı Hakk'ın bahsettiği bu demin ki bahsettiğimiz yolculuğu başta kendisi aklederek, kendisi iman ederek Cenab-ı Hakk'ı, onun gönderdiği vahyi, onun gönderdiği elçiyi ...kendisi bir anlamaya, dinlemeye. Hakikaten doğru mudur, yanlış mıdır? Bir görelim, bizde ikna olalım diye kendi sorumluluğuna... ...kişi böyle sahip çıkar. Neme lazım ben Allah'ın kitabını okuyacağım, Rasûlullah'ın Allah'tan getirdiği bu kitabı nasıl yaşadığını... ...nasıl bir numune nasıl bir örneklik sergilediğini öğreni. Bunlara hiç gerek yok. Oradaki her şeyler birileri tarafından okunmuş. Neticede bana sadece beklenen ameller söylensin yapmam gerekenler. Buradaki inanç nedir, akide nedir, ne kadar doğrudur, bir insanı ne kadar ikna ediyor. Alternatif diğer dinlerle kıyaslandığında, onlar neden bunun yanında batıl kalıyor, neden orada ben doğsaydım onları inkar edip buraya gelmem gerekiyormuş. Buna dair hiçbir fikri olmayan milyonların çok alim benledikleri, çok salih benledikleri kimselere iradelerini devrederek bir dindarlık... ...yaşadıkları bir dünyada en çok eksiğimiz olan şey bireysel sorumluluğu insanlara hissettirebilmektir. يَوْمَ تَأْت۪ي kullu nefsin تُجَادِلُ al نَفْسِهَا O gün geldiğinde her kişi kendi sorumluluğuyla baş başa kalır ve kendisini müdafaa etmeye çalışır. Bazıları da zannediyor ki benim önderim önümde olacak, o alacak gümrük kapısından... Klavuzun geçirdiği gibi, rehberin geçirdiği gibi pasaportları toplayacak, orada mühürleri vurduracak... ...biz sadece geçerken görevlilere selam edip geçeceğiz, böyle bir şey olmayacak. Cenab-ı Hak diyor ki... لَوَلَقَدِ جِئْتُمُونَا فُرَادًا Siz bize tek tek geleceksiniz. Kemen خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ ilk İlk sefer yarattığımızda nasıl tek başa hayata girdiniz, nasıl biz sizi tek başınıza yarattık tek başınıza huzurumuza da öyle geleceksiniz. Bazı kimseler yawme yuku kullu nasin bi imamih fe men utiye kitabehu bi yeminihi fesoufe yuhasabu hisaben ayetini. İşte bak bu ayette imam diyor insanlar imamlarıyla çağrılacak diyor. İyi de ayette gene bak imam diye kitaba bunu söylüyor. Fe men utiye bak ayeti bitmeden kitabı sağından verilenler diyor yine benzer bir ayette ve kulle şeyin ahsaynahu fi imamin mubin biz her şeyi apaçık bir imamda topladık diye yine imam ile kitabı kastediyor. Dolayısıyla kişinin kendisine verilen kitabını kastettiği onun kılavuzluğunda huzuruna getirildiği ayeti tahrif ederek insanlar sanki liderlerin maiyetinde onların la birlikte huzura gelip onun onlar adına Cenab-ı Hakk'a hesap verip yani bunlar Bizimkiler konuyu biliyorsun. Biz şimdi geçiyoruz diyeceğini zannettiği, vehmettiği bir halsilasyonla yaşıyor. Bunun dini bir temeli, bir esası yok. Esasen mantıksal olarak temel, kişisel sorumlulukla, bireysel sorumlulukla da taban tabana zıt bir yaklaşım, bir hurafe. Çünkü Allah Azze ve Celle... وَيَأْتِينَا farda oku ahsahum adda ve kulluhum atih yu'mel farda bunların hepsi Allah'ın kulu. hepsinin cenab-ı hak sayısını ahsahum ve addahum adda. tek tek hepsinin sayısını biliyor ve yu'mel kıyameti o kulluhum atih farda ve hepsi cenab-ı hakkın huzuruna kıyamet günü tek başına fert olarak gelir dolayısıyla sarih ayetler Cenab-ı Hakk'ın huzura ve hadis-i şerifler. Hazreti Peygamber büyük necva'dan bahsediyor. Kulun Rabbi ile baş başa kaldı. Cenab-ı Hakk'ın kendisine kitabını, kitabındakileri söylediği. Bunları Hazreti Peygamber böyle anlatmışken, Cenab-ı Hak böyle anlata dururken biz bunun ikisinin dışında kendinizce bir hayal vehmedip iradelerimizi birilerine taşaron gibi adeta devrederek ...ahiretimizi onlar üzerinden kazanacağımızı sanmamız ve böylece de dünya hayatında kendimizi biraz rahatlatmamız. Artık bizim okumamıza, araştırmamıza, sorgulamamıza, incelememize kur, kur, ıı, ıı, gerek yok. Ee, bizim öyle Arapça öğreneyim, Kur'an'ı öğreneyim, sünnet öğreneyim, hadis öğreneyim. Bizimki Rabça diyerek kendince bir ıı, hayal kuran bunlara... ...kuruntu diyoruz, hurafe diyoruz ve böylece Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ne kendi ashabıyla kurduğu bir ilişkiye benzeyen... ...ne cenab Hakk'ın onlardan beklediği ve Kur'an'da anlattığı müminlerle kurduğu bir ilişkiye benzemeyen... ...apayrı üçüncül bir ilişki üzerinden kendisine gelecek hayali kuran ve dediğim gibi bunun dünyevi avantajları da söz konusu çünkü ahireti kestirmece sağladığından... ...dünyaya daha fazla zaman ve aralık açmaya e, matuf da bir boyutu var. Böyle çokları pek çok e, kesimden kendi bireysel sorumluluklarını ihmal etmenin bir katalizörü olarak böyle bir anlayışı zihin dünyalarında yaşatıyorlar. Ancak ne var ki bunun bir gerçek karşılığı yok. Etrafımızda kim olursa olsun en yakınımızdan en uzağımıza kadar Cenab-ı Hakk'ın ifadesiyle... La teczi nefsun, en nefsin şey. Hiçbir kimse, bir kimseye hiçbir yarar sağlayamaz. Allah Azze ve Celle'nin huzurunda kulun Cenab-ı Hak durumunu kendisi en tetkumu beyne verdik. Kulların arasında yarabbi hükmü sen vereceksin. Allah Azze ve Celle hükmünü kulun vereceği zaman orada hiç kimseden çıt çıkmaz. Cenab-ı Hak diyor ki: "Yoma yuqumur <gülüyor> ruhu." Ve Malaika tucfen, o gün ruhta melekler de hepsi saf halinde, kıyam halindeler, la yataklamuna, kimse konuşamaz, Kimsenin ağzından tek kelime çıkamaz. Hada yamu, la yanquun diyor canavak. Bugün konuşamayacakları bir gündür. Vaxshaatil aswatul Rahmani, fala tismau illa hmeses. ...Rahman'a boyun eğmiş, ses çekilmiş. Sen sesi bulamazsın ki çıkartasın. Böyle bir ortamda Cenab-ı Hak hükmünü vereceği zaman... ...tabii insanların sevdiği birisiyle alakalı bir hüküm olabilir. Yani annesiyle alakalı, sevdiğiyle alakalı... ...ve bu kimseler sevdiğiyle ilgili olan hükmün iyi olması için Cenab-ı Hakk'a dua etmek isteyebilirler. Hele ki kendi hesabı görülmüş, kendi durumunu atlatmış... Artık لِكُلَّ مْرِئِمْ مِنْهُمْ يَوْمَ اِذِنْ شَغْنْ شَأْنُ يُغْنِي Bundan çıkmış kendisi rahatlamış ise bir başkasının sevdiği birinin durumuyla alakalı dua etmek isteyebilir. Ama ağızlar kapalıdır. Tek ses çıt çıkaramaz. Cenab-ı Hak diyor ki böyle bir ortamda Allah Azze ve Celle eğer o kulla alakalı birine söz vermek isterse onun nutkunu açar. اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ lahu قَوْلًا O kişinin nutkunu açar. Nutkunu açınca eğer bu ise evladı için, evlatsa annesi için veya sevdiği, sevdiği için veya Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti için, dolayı ümmetinden herhangi biri için Cenab-ı Hak müsaade eder konuşmasına fırsat verir ise, Dua eder. Ya Rabbi onu sen affet, onu bağışla diye. Allah Azze ve Celle de istediği, müsaade ettiği bu kimse için müsaade ettiği kişinin duasını kabul eder. Bu Allah Azze ve Celle'nin zaten o kişiyi bağışlayacağı ama bunun da o arada duasını kabul ettiği bir biçimde gerçekleşir. Yoksa Cenab-ı Hakk'a rağmen kimse müdahil olamaz. Cenab-ı Hak müsaade etmediği halde kimse sesini çıkaramaz. Cenab-ı Hakk'ın istemediği biri için birileri ses çıkarıp ona, onun için e, durma, e, dua ile e, çağrıda bulunamaz. Allah Azze ve Celle bunların hepsini tamamen kapatmıştır. Hal böyle olunca o zaman zaten Cenab-ı Hak her şey Cenab-ı Hakk'ın elinde demeye geliyor. E, öyle söylüyor zaten Cenab-ı Hak. قُلْ فَلِلّٰهِ وَقُلِّ اللّٰهِ الشَّفَاعَةُ Deki şefaat bütünüyle Allah Azze ve Celle'ye aittir. Cenab-ı Hak eğer senin durumunu eşikten tam böyle kritik bir yerden çıkarmış ve affetmeye seni e, Cenab-ı Hakk'ın ilminde affetmek uygun düşmüş ise... ...bu arada seninle alakalı olarak birinin duasını kabul etmeye ve başkasının niyazını kabul etmeyi Cenab-ı Hak yapabilir. Ama kulu Allah Azze ve Celle bu bahsettiğim şekilde razı olmadığı ve affetmeyeceği bir kul ise hiçbirinin ses çıkarmasına bile fırsat vermez. Dolayısıyla nasıl olsa orada Rasulullah beni kurtarır diye sanarak gitmek de çok e, yanlış bir şeydir. Allah'ın izni olmadan Rasulullah nasıl e, şefaatte bulunabilir? مَنْ ve يَشْفَى illa bi بِاِذْنِهِ Allah'ın izin vermesi, o demin bahsettiğimiz söz için müsaade vermesi olmadan kimse sesini çıkaramaz. Bazıları sanıyor ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin... Öyle bir kayıt yok onunla ilgili olarak. O her istediğine e, sesini çıkarıp konuşabilir. cenab Hak öyle demiyor. اِلَّا edine اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا Allah Azze ve Celle o gün ruh ve bütün meleklerde hepsi Cenab-ı Hakk'ın karşısında sessiz ve hiç kimsenin konuşmadığı bir ortamdan bahsediyor. Dolayısıyla Allah eğer önce Cenabı Hakk'ın o kişiyi affetmesi, kulun Cenab-ı Hakk'ın nazarında kendi ameliyle, ...dünyadaki hayatıyla affedilebilir bir eşiği geçmiş olması Cenab-ı Hakk'ın ilmine ve hükmüne göre. Hal öyle olursa Cenab-ı Hak bir başkasının duasını tam bu noktada müsaade ederek... ...onun duasına fırsat verip dua etmesine ve dolayısıyla duasını kabule, kabulün önünü açabilir. Yoksa Cenab-ı Hakk'ın hükmüne rağmen birilerinin araya girip birilerini kurtardığı ve torpil yaptığı gibi bir... Dünya kuran, hayal kuran veya birilerinin hiçbir işleme tabi tutmadan, sırf birilerine tabi olmak ile Şia'daki inanca benzer bir şekilde... ...Fatıma'yı sevenlerden misin, sevmeyenlerden misin? Sevenler bu tarafa direkt cennete, sevmeyenler bu tarafa direkt cehenneme. Kabilinden bir inanç ve algıyla kişi ancak kendi akıbetini husran eder. اَقُولُ قَوْلِ هَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظ۪يمَ li